Şöyle değiniz buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kemâ salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kemâ berekte ala İbrahim. E. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali muhammedin kemaa salleyte ala ali ibrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala muhammedin ve ala ali muhammedin kemaa ala ali ibrahime inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, İbrahim'in soyundan gelenlere nasıl rahmet ettinse Muhammed'e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 Diye sordular. O da şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvâcihi ve zürriyetihi kemâ sallayta ala İbrahim ve bârik ala Muhammedin ve ala ezvâcihi ve zürriyetihi kemâ bârekte ala İbrahim inneke hamidun mecid.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 Övülmeye layık ve yüceler yücesisin, deyiniz. Bölüm 244 Dua ve Zikirler Allah'ı zikretmenin fazileti ve insanları zikre teşvik etmek. Allah'ı anmak, ve devamlı gündemde tutmak, şüphesiz en büyük ibadettir. Allah, tüm yaptıklarınızı bilir. 29- Ankebut 45 Öyleyse siz, bütün zamanlarınızda beni anın, beni gündeminizden çıkarmayın ki, ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım. 2. Bakara 152 İçinden, alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde, sesini yükseltmeden, sabahın erken ve akşamın son vaktinde an ve sakın umursamaz kimselerden olma. 7. Araf 205 Allah'ı, namaz dışında da daima ve çokça hatırlayın ki, mutluluğa ve kurtuluşa erişebilirsiniz. 62 Cuma 10 Doğrusu, erkek ve kadın Müslümanlar, erkek ve kadın müminler, boyun eğen erkek ve kadınlar, doğru sözde erkek ve kadınlar, Sabırlı erkek ve kadınlar, Gönülden bağlanan erkek ve kadınlar, Sadaka veren erkek ve kadınlar, Oruç tutan erkek ve kadınlar, İffetlerini koruyan erkek ve kadınlar, Allah'ı çok anan erkek ve kadınlar, İşte Allah, bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır. 33- Ahsap 35 Ey inananlar Allah'ı çok anın onu sabah akşam tesbih edin Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet ve istiğfar eden Allah ve melekleridir İnananlara merhamet eden odur 33 Ahsap 41 43 Hadis 1409. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dile kolay, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allahı hoşnu deden iki cümle vardır. Bu subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Ben Allah'ı noksan sıfatlardan uzak bilir ve onu hamdi ile överim. Ben yüce olan Allah'ı tekrar noksan sıfatlardan uzak sayarım. Hadis 1410 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allah'ı layık olmayan sıfatlardan uzak bilmek, ve onu kemal sıfatlarıyla hamd ederek övmekliyim, Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. O en büyüktür demem, benim için üzerine güneş doğan her şeyden daha sevgilidir. Hadis 1411 Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir kimse, günde yüz defa. La ilahe illallahü vahdehul la şerike. Lehül mülkü ve lehül hamdü ale külli şeyin kadir. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yalnızca o vardır. Onun ortağı yoktur. Tüm mülk ve saltanat onundur. Eksiksiz övgüler ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter. Mealindeki zikrini tekrar ederse, on köleyi hürriyetine kavuşturmuş kadar sevap kazanır ve ona yüz iyilik sevabı yazılır ve yüz günahı bağışlanır. Bu zikir, o günü akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar ve bu duayı, kendisinden daha çok tekrar edenden başka hiç kimse, ondan daha değerli bir amel işlemiş olamaz. Rasulullah sözüne şöyle devam etti. Bir kimse, günde yüz defa, Sübhanallah ve bihamdihi, ben Allah'ın noksan sıfatlardan uzak bilir ve onu hamdiyle överim derse, onun günahları, deniz köpükleri kadar çok bile olsa, hepsi bağışlanır. Hadis 1412 Eba Eyyub el-Ensari'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse on defa La ilahe illallahü, vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, vehu alâ külli şeyin kadîr. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yalnızca O vardır. O'nun ortağı da yoktur. Mülk ve saltanat O'nundur. Eksiksiz övgüler sadece O'na mahsustur ve O'nun her şeye gücü yeter, derse, İsmail aleyhisselam soyundan dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Hadis 1413 Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, bana, Allah'ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah'ın en çok hoşlandığı söz, Sübhanallahî ve bihamdihi, ben Allah'ı noksan sıfatlardan uzak bilir ve onu hamdiyle överim sözüdür buyurdular. Hadis 1414 Ebu Malik el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Arınmak, yani küfür, şirk ve diğer tüm pisliklerden arınmak, İmanın yarısıdır. Elhamdülillah, duası, mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi zikri ise, yerle gökler arasını doldurur. Hadis 1415 Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir bedevi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Bana söyleyeceğim bir dua öğret, dedi. O da şöyle buyurdu. La ilahe illallahu vahdehu la şerikele. Allahu ekber kebiran, velhamdülillahi kesira, ve subhanallahi rabbil alemin, ولا havle vela kuvvete llailla azizil hakim. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yalnızca o vardır. Onun ortağı da yoktur. Her yönüyle Allah en büyüktür. İksiksiz ögülerin hepsi ona aittir. Tüm güç ve kuvvetlerin ancak her şeye gücü yeten ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapan Allah tarafından verileceğini kabul ederim. Bedevi, bunlar Rabbim içindir. Kendim için ne söylemeliyim deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme ufirli, verhamni, vehdini ver zükni. Allah'ım, beni bağışla, bana acı, beni dosdoğru yoluna kılavuzla ve bana hayırlı rızık ver, de buyurdular. Hadis 1416 Sevban, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, farz namazı bitirince, üç defa İstiğfar eder ve Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zelcelali Celalivel ikram. Ey Allah'ım! Selamet ve saadet sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım! Sen hayır ve bereketi çok olansın derdi. Evzaiye, istiğfar nasıl yapılır? Diye sorulunca, estağfirullah, estağfirullah denilir diye cevap verdi. Hadis 1417 Mugire İbni Şube'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, farz namazı bitirince şu duayı okurdu. Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh lehül mülkü ve lehül hamd ve huve alâ külli şey'in kadîr. Allahümme lâ mâni'a limâ a'tayte ve lâ mü'tiye limâ mena'te ve lâ yenfe'u zel cendimke'l cedd. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yalnızca o vardır, O'nun ortağı yoktur. Tüm mülk ve saltanat O'nundur. Eksiksiz övgüler O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak yoktur. Vermediğini de verecek bir kimse yoktur. Makam ve servet sahibi elindeki imkanlar senin yardımın olmadıkça, ona fayda vermez. Hadis 1418 Abdullah İbn-i Allah onlardan razı olsun, her namazın peşinde şu duaya devam ettiği bildirilmiştir. La ilahe illallah vahdehu la şerikele Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilaha illa ve la na'bude illa iyahu lehun yemetu ve lehul fandu ve lehuh senaul hasen. La ilaha illa Allahu muhlisina lehud ve lev karihal kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnızca o vardır. O'nun ortağı da yoktur. Tüm mülk ve saltanat O'nundur. Eksiksiz övgüler O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Tüm güç ve kuvvetlerimiz, ancak Allah tarafından verilmektedir. Allah'tan başka, ibadete layık başka bir ilah yoktur. Bizde yalnızca, O'na ibadet ederiz. Sahip olduğumuz her türlü nimet ve ikramlar O'nun tarafından verilmiştir. En güzel övgüler de sadece O'na yakışır. Kafirler hoşlanmasa bile hayat tarzımızı Allah'tan gelene göre ayarlar ve bütün samimiyetimizle Allah'tan başka ibadet edilecek ilah yoktur deriz. Abdullah İbni Zübeyr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her namazdan sonra bu sözleri söylediğini bize aktardı. Hadis 1419 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların fakirleri, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, şöyle dediler. Mal mülk sahibi olanlar, cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri kazanıp gittiler. Bizim gibi, onlar da namaz kılıyorlar. Tuttuğumuz oruçları, onlar da tutuyorlar. Fazladan malları olduğu için, haç, umre yapıp, cihat yapabiliyor, sadakalar veriyorlar. Bizler ise veremiyoruz. Bunun üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size bir şey öğreteyim mi? Bu durumda siz, sizi geçmiş olanlara yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Sizin yaptığınızı yapmadıkça, Hiçbir kimse, sizden üstün olamaz, buyurdu. Evet, söyle ya Resûlallah, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, şöyle buyurdu. Her farz namazın ardından, otuz üçer defa, Subhanallah, elhamdülillah, Allahü ekber dersiniz. Hadisi Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktaran Ebu Salih der ki, sahabiler bu duaların nasıl okunacağını sorunca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her birinden otuz üçer defa olmak üzere, Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber, dersiniz. Müslüm'ün bir rivayetinde şu ilave vardır. Fakir muhacirler bir müddet sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek zengin kardeşlerimiz bizim yaptığımızı duymuşlar, onlar da aynısını yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne yapalım? Artık bu zenginlik veya dualardan istifade etmek işi Allah'ın bir lütfudur. O'nu dilediğine verir. Hadis 1420 Yine Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Namazların arkasında, otuz üç defa, Subhanallah, otuz üç defa, Elhamdülillah, otuz üç defa, Allahu Ekber der. Ve yüze tamamlamak için de, La ilahe illallahü, vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, vehü ala külli şeyin kadir.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 Ka'b ibni Ucreden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Farz namazların ardı sıra söylenecek güzel zikirler vardır ki, onları her farz namazdan sonra söyleyen ve yapan kimse, hiçbir vakit zarara uğramaz. Bunlar, otuz üç defa Sübhanallah, otuz üç defa Elhamdülillah, otuz üç defa Allahü Ekber'dir. Hadis 1422 Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarının arkasında şu duayı okuyarak Allah'a sığınırdı. Allahümme inni eûzübike minel cübni vel buhl ve eûzübike min en ila ilâ erzelil umri ve eûzübike min fitneti dünya ve eûzübike min fitnetil kabr Allah'ım Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. İhtiyarlığın düşkünlüğü ve bunaklığından, Dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım. Hadis 1423 Muaz'dan, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz'ın elinden tuttu ve, Muaz, Vallahi ben seni severim, dedi. Ve sözüne şöyle devam etti. Ey Muaz! Her namazdan sonra, terk etmeden, şu duayı okumanı tavsiye ediyorum. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike, ve hüsni i ibadet ike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle. Hadis 1424 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz namazda tahiyyatı bitirdiği zaman, dört şeyden Allah'a sığınsın ve şöyle desin. Allahümme inni euzubike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal Allah'ım, Cehennem azabından, Kabir azabından, Hayat ve ölümün fitnelerinden Ve Mesih Deccal'in fitnesine uğramaktan Sana sığınırım. Hadis 1425 Ali, Allah ondan razı olsun, Şöyle dedi. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Namazda, teşehhüd ile selam arasında yaptığı duayı, şöyle bitirirdi. <N> Allahümmeğfirli, ma kaddemtu, ve ma ahhartu, ve ma esrartu, ve ma ağlentu, ve ma esraftu, ve ma ente a'lemu, bihi minni entel mukaddimu, ve entel mu'ahhir,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 Hadis 1426 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rükû ve secdelerinde şu duayı çok okurdu. Sübhâneke Allahümme, Rabbenâ ve bihamdik Allahümme ufirlî. Allah'ım seni sana yakışmayan sıfatlardan uzak tanırım, ey Rabbimiz, seni eksiksiz övgülerinle över, sana ham dederim. Allahım beni bağışla. Hadis 1427. Yine Ayşeden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rükû ve secdelerinde, Subbühün, Kuddüsün ve Rabbül Melaiketi ve Ruh. Ey Allah'ım! Sen sana yakışmayan tüm sıfatlardan uzaksın. Kusur ve noksanlıklardan uzak ve eşsizsin. Bizim tüm meleklerin ve ruhun Cebrail aleyhisselamın Rabbisin derdi. Hadis 1428 İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rükuda Rabbinizi büyüklemek suretiyle Sübhane Rabbi el -azim deyin. Secdede ise dua etmeye çalışınız. Çünkü orada yapılan dualar, kabul edilmeye daha layıktır. Hadis 1429 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kulun, Rabbine en yakın olduğu hal, secde halidir. Orada çok dua ediniz. Hadis 1430 Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, secdede şöyle dua ederdi. Allahümme firli, zenbi, Küllehu, dikkahu, ve cillehu, ve evvelehu, ve ahirahu, ve alaniyetehu, ve sirrehu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü büyüğünü, öncesini sonrasını, yani eskisini yenisini, açığını gizlisini affet, bağışla. Hadis 1431 Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yanımda olmadığını fark ettim. Araştırdım. Bir de baktım ki, rükû veya secde hâlinde, Sübhaneke ve bihamdik, Lâ ilâhe illâ ente. Allah'ım, seni sana yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve seni hamdinle eksiksiz bir şekilde överim. Senden başka ibadet ve itaat edilecek ilah yoktur. Ancak sen varsın, diye dua ediyordu. Diğer bir rivayete göre, Şöyle demiştir. Onu araştırırken, elim ayağının tabanına rastladı. Secde vaziyetinde, ayaklarını kıble tarafına doğru dikmiş, şöyle diyordu. Allahümme inni eûzu bir rızâke min sehâtike ve bir Muafatike min ukûbetike Azubikemin keella la si senaen aleyke <gülüyor> ente Kema esneyte ala nepsike. Allah'ım gazabından rızana, Azabından affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Seni layık olduğun şekilde övemem, Sen kendini nasıl övmüşsen, öylesin. Hadis, 1432 Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. Bize, sizden biriniz, her gün bin sevap kazanmaktan aciz midir? diye sordu. Yanında oturanlardan biri, ya Resûlallah, bir kimse günde bin sevabı nasıl kazanabilir? diye sordu. Yüz defa Subhanallah derse, o kimseye bin iyilik, yani sevap yazılır veya bin günahı bağışlanır. Hadis 1433 Ebu Zerden, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Rasûl-ü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her birinizin, her bir ekleme için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her Subhanallah demek bir sadakadır. Her Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her La ilahe illallah demek de bir sadakadır. Her Allahu Ekber demek de bir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülüklerden sakındırmak da sadakadır. Müslümanın kuşluk vakti kılacağı iki rekat kuşluk namazı da bunların yerini tutar. Hadis 1434 Mü'minlerin anası, Cüveyriye bint-il Haris'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün, sabah namazını kıldıktan sonra, mescitte, tesbih ile meşgul olmakta olan, Cüveyriye'nin yanından çıkıp, tekrar kuşluk vakti, onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi, namaz kılmakta olduğu yerde, aynen oturur görünce, yanından ayrılalıdan beri, hep burada oturup, zikir ve tesbih'e mi devam ediyorsun, diye sordu. O da, evet, cevabını verdi. Bunun üzerine Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Senin yanından ayrıldıktan sonra, üç defa söylediğim, şu dört cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa, sevap bakımından onlara denk gelir. Sübhanallahî ve bihamdihi, adede halkihi ve rıza nefsihi, ve zînete arşihi ve Midade kelimatihi. Yarattıkları sayısınca, Kendisinin hoşnutluğu miktarınca, arşının ağırlığı kadar ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, Allah'ı, kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve onu eksiksiz övgülerle överek hamd ederim. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Sübhanallahi adede halkıhi. Sübhanallahî rıza nefsihi, Sübhanallahî zînete arşihi, Sübhanallahî midâde kelimâtihi. Müslim Zikr 79 Yarattıklarının sayısınca, Subhanallah, Kendi razı olacağı kadar, Subhanallah. Arşının ağırlığı kadar, Sübhanallah! Bitip tükenmeyen, Sonsuz kelimeleri kadar, Sübhanallah der, Allah'ı tesbih ederim. Tirmizi'nin rivayeti ise şöyledir. Ey Cüveyriye! Sana okuyacağın bir zikri öğreteyim mi? Sübhanallahî adede halkihî, Üç Sefer Sübhanallahî rıza nefsihi Üç Sefer Sübhanallahî zînete arşihi Üç Sefer Sübhanallahî midâde kelimâtihi Üç Sefer dersin. Yarattıklarının sayısınca Sübhanallah Kendi razı olacağı kadar Sübhanallah Arşının ağırlığı kadar, Sübhanallah! Bitip tükenmeyen, sonsuz kelimeleri kadar, Sübhanallah! Hadis 1435 Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbini zikredenle, zikretmeyenin durumu, diriyle ölünün farkı gibidir. Müslim'deki rivayetse şöyledir. İçerisinde Allah'ın anıldığı bir evle, Allah'ın anılmadığı bir evin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. Hadis 1436 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste şöyle buyurmuşlardır. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni hatırlayıp zikrettiğinde onunla beraberim. O beni kendi başına hatırlar ve anarsa, ben de onu aynı şekilde anarım. Şayet beni bir topluluk içinde hatırlar ve anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Hadis 1437 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, müferritler öne geçtiler, buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, müferritler nasıl adamlardır, diye sordular. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'ı çok anan erkekler ve kadınlardır, buyurdu. Hadis 1438 Cabir, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim dedi. Zikrin en faziletlisi, La ilahe illallah'tır. Hadis 1439 Abdullah İbni Büşr, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, Ya Resûlallah! İslami hükümler çoğaldı. Bana sıkıca sarılacağım bir şey söyle, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, dilin hep Allah'ı zikretsin, buyurdu. Hadis 1440 Cabirden Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse, bir sefer, Sübhanallah ve bihamdihi, ben Allah'ı kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve onu eksiksiz övgüleriyle överek hamd ederim derse, Cennette onun için bir hurma ağacı dikilir. Hadis 1441 İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsra gecesinde İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana şöyle söyledi. Ya Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve onlara şöyle haber ver. Cennetin toprağı çok güzeldir. Suyu tatlıdır. Arazisi geniş ve dümdüzdür. Oranın fidan ve ağaçları ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekberdir. Ben, Allah'ı kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır, her türlü eksiksiz ögülerin O'na ait olduğunu bilir ve O'na hamd eder, O'ndan başka ibadete layık gerçek ilahın olmadığını, ancak O'nun olduğunu bilir ve en büyük O'dur derim. Hadis 1442 bu Derda'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Size, amellerin en hayırlısı, Allah katında, sevap yönünden, en çok ve en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükseltecek, sizin için, Altın ve gümüş infak etmekten daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi şehit etmelerinden daha çok sevap getirecek bir işin ne olduğunu haber vereyim mi diye sordu. Ashab da evet söyle dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de. Allah'ı her zaman ve her mekanda hatırlar şekilde bir hayat yaşamaktır.'' buyurdular. Hadis 1443 Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın, Allah ondan razı olsun, aktardığına göre, kendisi bir gün, Rasûlullah'la beraber, önündeki hurma çekirdekleri veya çakıl taşlarıyla tesbih çeken bir kadının yanına girdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına bundan daha kolayını veya daha faziletlisini sana haber vereyim mi? diye sorduktan sonra şöyle buyurdu. Sübhanallah adede ma halaka fis sema'i ve Sübhanallah adede ma halaka fil ardi ve Sübhanallah adede Mâ beyne zâlike ve Allahi adede mâ hüve hâlik. Allah'ı gökyüzündeki yarattıkları sayısınca kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanırım. Yine ben Allah'ı yeryüzündeki yarattıkları sayısınca kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanırım ve yine ben Allah'ı yerle gök arasındaki yarattıkları sayısınca kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak sayarım ve yine ben Allah'ı bundan sonra yaratacakları şeyler sayısınca kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak kabul ederim de ayrıca Allahu ekber elhamdülillah La ilahe illallah ve la havle ve kuvvete illa billah zikirlenini de yukarıdaki ilaveleri yaparak söylersin. Hadis 1444 Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana hitaben, Cennet hazinelerinden bir hazineyi sana kılavuzluk edeyim mi buyurdu. Ben de evet ya Resulallah dedim. Şöyle buyurdular. La havle ve la kuvvete illa billah. Her türlü güç ve kuvvet sadece Allah'ın yardımı iledir ve hepsi Allah'a aittir.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 Bize vereceğin çocuktan da uzaklaştır, derse ve bu beraberlikten çocukları olursa, şeytan ona asla zarar veremez, buyurdular. Bölüm 246 Yatarken ve uyanırken okunacak dua Hadis 1447. Huzeyfe ve Ebu Zer'in Allah onlardan razı olsun şöyle dedikleri bize aktarılmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağına yattığı zaman "Bismike Allahümme ahya ve memût. Bismike Allahümme ahya ve emût." Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, yani uyur ve uyanırım, derdi. Uykudan uyanınca da, Elhamdülillahillezî ahyan'a, ba'dema emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi ölümümüzden sonra dirilten, yani uykumuzdan sonra uyandıran Allah'a hamdolsun, Kıyamette de onun huzurunda toplanacağız, derdi. Bölüm 247 Allah anılan toplantıların fazileti, zikir meclislerinin fazileti, oraya devam etmenin iyi bir davranış ve mazereti yokken oradan ayrılmanın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 Kalbini bizi hatırlamaya karşı duyarsız kıldığımız kimseye ve işi gücü aşırılık olan kimseye de uyup boyun eğme. 18 Kehf 28 Hadis 1448 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın yollarda, çarşı ve pazarlarda dolaşarak Allah'ı hatırlayıp zikredenleri tespit eden melekleri vardır. Bunlar Allah'ı zikreden bir topluluğu bulunca birbirlerine "Geliniz, aradığınız burada." diye seslenirler. Ve bu zikreden kimseleri, dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Allah, onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde, meleklerine, ''Kullarım ne söylüyor?'' diye sorar. Melekler de, Subhanallah diyerek, sana yakışmayan sıfatlardan seni uzak tanıyorlar.'' Allahü ekber diyerek en büyük senin olduğunu söylüyorlar. Elhamdülillah diyerek eksiksiz övgülerin sana ait olduğunu söylüyorlar. Her yönüyle övüp yüceltiyorlar derler. Allah der ki: Bu kullarım beni gördüler mi ki böylece beni anlıyorlar? Hayır. Vallahi seni görmediler. Beni görselerdi ne yaparlardı? Eğer onlar seni görseler, sana daha çok ibadet ederler, şanını daha çok övüp yüceltirler ve sana yakışmayan sıfatlardan seni daha fazla uzaktanır ve bilirlerdi. Kullarım benden ne istiyorlar? Cennet istiyorlar. Cenneti görmüşler mi? Hayır, vallahi cenneti görmemişler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Eğer cenneti görselerdi, onu büyük bir istekle isterler ve elde etmek için daha fazla gayret ederlerdi. Peki bu kullarım neden korunmayı istiyorlar? Cehennemden sığınıyorlar. Peki cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi görmediler. Ya görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha fazla kaçarlar ve daha çok korkarlardı. Bunun üzerine Allah, meleklerine, sizi şahit tutarak söylüyorum ki, ben bu kullarımı bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, Ya Rabbi, onlar arasında bulunan falan kişi, onlardan sayılmaz. O, başka bir işi için gelip oraya oturmuştu. Bunun üzerine Allah da buyurur, Orada oturanlar öyle iyi kimselerdir ki, onların arasında bulunan kötü kimselerden olmaz. Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, rasûl Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah'ın, diğer meleklerinden ayrı olarak, sadece Allah'ın adının anıldığı ve Allah'ın isteğine göre hareket edilen toplantılarını tespit etmek üzere, seyyar dolaşan melekleri vardır. Bir zikir toplantısı buldukları zaman, onların aralarına otururlar, ve cemaatin arasındaki boş yerleri, dünya semasına kadar olan yerleri, kanatlarıyla doldururlar. O insanlar, oradan dağıldıklarında, o melekler de semaya çıkarlar. Allah, daha iyi bildiği halde, meleklere sorar. Nereden geldiniz? Melekler de, yeryüzündeki bazı kullarının yanından geldik, derler. Onlar sübhanallah diyerek seni sana yakışmayan şeylerden uzak tanımaya çalışıyorlar. Allahu ekber diyerek büyüklüğün sadece sana has olduğunu söylüyorlar. La ilahe illallah diyerek senden başka ilah olmadığını kabul ediyorlar. Elhamdülillah diyerek seni eksiksiz övgülerle övüp sana hamd ediyorlar ve senden istiyorlar, derler. Allah, benden ne istiyorlar, der. Melekler, cenneti istiyorlar. Allah, cennetimi gördüler mi? Melekler, hayır yârabi, görmediler. Allah, ya cenneti görselerdi, ne yaparlardı? Melekler, Senden kurtuluş ve güvence isterlerdi. Allah, Benden neden dolayı, Kurtuluş ve güvence isterlerdi? Melekler, Cehennem ateşinden ya Rabbi. Allah, Benim ateşimi, Cehennemimi görmüşler mi? Melekler, Hayır, Görmediler. Allah, Ya görseler ne yaparlardı? Melekler, Senden bağışlanmalarını isterlerdi. Bunun üzerine Allah, Şöyle buyurur, Ben onları affettim, Onların her istediklerini verdim, Ve onları, Korktukları cehennemden de, Emniyette kıldım. Bunun üzerine melekler, Ya Rabbi, Bu grubun içerisindeki falan kul, Çok günahkârdır. Oradan geçerken, Başka bir maksatla oraya oturuvermiştir, derler. O zaman, Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki, onların arasında bulunanlar kötü olmaz. Hadis 1449 Yine Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'den, Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Bir topluluk, Allah'ı zikretmek üzere, bir araya gelseler, melekler, onların etrafını kuşatır. Allah'ın rahmeti, onları kaplar. Onların üzerine, huzur ve sükûnet iner. Rahat ve huzura kavuşurlar. Allah da onları, yanında bulunan meleklere över. Hadis 1450. Ebu Vakıt Haris İbn Av Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte ashabıyla beraber otururken karşıdan Üç kişi Çıka geldi. İkisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Diğeri de bırakıp gitti. Bunlardan biri, cemaatin arasında bir boşluk görüp, oraya oturdu. Öteki ise, cemaatin arkasına gidip oturdu. Üçüncüsü de bırakıp gitmişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, konuşmasını bitirince, bunlar hakkında şöyle buyurdu. Size şu üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Onlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı ve hayra ulaştırdı. Diğeri sıkıntı vermekten, insanları rahatsız etmekten utandı. Allah da onu edebinden dolayı mükafatlandırdı. Öteki ise Allah rasulünün meclisinden yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Hadis 1451 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Muaviye, Allah ondan razı olsun, bir gün mescitte halka halinde oturan bir topluluğun yanına geldi ve, buradan niçin toplandınız?'' diye sordu. Allah'ı zikretmek için toplandık, diye cevap verdiler. O, gerçekten Allah'ı zikir için mi toplandınız, der. Onlar da, evet, sadece bu maksatla toplandık, dediler. Bunun üzerine Muaviye, ben size inanmadığım için yemin teklif etmiş değilim. Fakat, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, benim kadar yakın olup da, benden daha az hadis rivayet eden yoktur. Bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ashabından halka kurmuş bir gruba teşrif edip, onlara, burada niçin oturuyorsunuz diye sordu. Bizi İslam dinine ulaştırıp, lütufta bulunması sebebiyle, Allah'ı zikretmek, ve O'na hamd etmek için oturuyoruz, diye cevap verdiler. Gerçekten siz burada, Allah'ı zikir ve O'na hamd etmek için mi oturdunuz, diye sordu. Onlar da, evet, sırf Allah için oturduk, dediler. Bunun üzerine Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ben size inanmadığım için yemin vermiş değilim. Fakat bana Cebrail gelerek, Allah'ın meleklere sizinle övündüğünü haber verdi de, onun için öyle pekiştirerek sordum, buyurdu. Bölüm 248 Sabah Akşam Allah'ı Hatırlamak Alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde, Sesini yükseltmeden, sabah akşam, Rabbini an ve sakın umursamaz kimselerden olma. 7- Araf 205 Güneşin doğmasından ve batmasından önce, Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini tüm eksiksiz övgüleriyle an. 20- Taha 130 ve Rabbini tüm eksiksiz övgülerle sabah akşam yücelt. 40. Mü'min 55 Bu ışık, bu nur, o evlerdedir ki, Allah oralarda adının yüceltilmesine ve anılmasına izin vermiştir. O evlerde sabah akşam Allah'ın yüceliğini ve kudretini dile getiren Öyle kimseler vardır ki bunları net ticaret, ne de kazanma hırsı Allah'ı anmaktan ve namaza devamlı ve duyarlı olmaktan ve zekat vermekten alıkoyabilir. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. 24 Nur 36 37 Doğrusu biz Sabah ve akşam, onunla, Davud aleyhisselamla, beraber, yüce Allah'ı, tüm yakışıksız ve noksan sıfatlardan uzak tutan, tüm yakışıksız ve noksan sıfatlardan uzak tutan dağları, onun, Davud aleyhisselamın, emri altına vermiştik. 38 Saat 18 Hadis 1452 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Kim, sabah akşam, yüz defa, Sübhanallah ve bihamdihi, Allah'ı, kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve eksiksiz övgülerin, O'na ait olduğunu bilerek, O'na hamd ederim. Derse, O'nun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında, hiçbir kimse kıyamet gününde O'nun söylediğinden daha değerlisiyle gelemez. Hadis 1453 Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, anlatıyor. Bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ya Resulullah, dün gece beni sokan bir akrep yüzünden neler çektim." dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Eğer akşamleyin Eûzü bike nimatillahi tammeti min şerrı mâ halak" Yaratılmışların şerrinden, Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım, deseydin, o sana zarar vermezdi, buyurdular. Hadis 1454 Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabahleyin şöyle dua ederdi. Allahümme bike esbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileyken nüşur. Allahümme senin yardımınla sabaha eriştik ve lütfunla akşama ulaştık. Sen isteyince hayat bulur, yine sen isteyince ölürüz. Yeniden diriltip, Huzuruna toplayacak olan da sensin. Akşamleyin de şöyle dua ederdi. Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileykel masır. Allah'ım, senin sayende akşama ulaştık. Sen istersen hayat bulur, yine sen istersen ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin. Hadis 1455 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Anlatıldığına göre, Ebu Bekir Es-Sıddık, Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, sabah akşam okuyacağım mübarek kelimeleri öğretseniz de okusam, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahümme Fâtıras semâvâti vel ardı Âlimel gaybi ve şehâdeti rabbe Külli şeyin ve Melikehu. Eşhedü en lâ ilâhe illâ Ente eûzü bike Min şerri nefsi Ve şerri şeytani Ve şirkihi Gökleri ve yüzünü yaratan, görünen ve görünmeyen şeyleri bilen Allah'ım. Her şeyin Rabbi ve idarecisi sensin. Senden başka ibadete layık kimse olmadığını kesinlikle söylerim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şeytanın Allah'a şirk koşmaya çağırmasından da sana sığınırım diye dua et ve bu duayı sabah akşam ve yatağa girdiğinde de söyle buyurdu. Hadis 1456 İbn-i Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akşamleyin şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülkü lillah, velhamdülillah, la ilahe illallahü, vahdehu la şerikele, lehu, lehül mülkü, ve lehül hamdü, ve hu külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra, ma fi leyleti, ve hayra ma ba'deha, ve e'uzübike min şerri, Ma <mâ> fi hazihi laileti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzubi minel min el keseli ve su il kiberi euzubi ke min nar ve azabil kabr. Biz ve tüm evren geceye girdik. İksiksiz ögüler ona mahsustur. Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. Mülk, idare, saltanat O'nundur. Eksiksiz övgüler O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter. Ya Rabbi, Senden bu gecenin ve bundan sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve bundan sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Rabbim, tembellikten, bunaklık derecesindeki yaşlılıktan, cehennem ve kabir azabından sana sığınırım. Sabahliğinde, Asbahna ve Asbahal mülkilillah diye başlayarak aynı duayı okurdu. Hadis 1457 Abdullah İbni Hübeyb, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana şöyle buyurdu. Akşam ve sabah, kulhü vallâhü ahad ile, nas ve felak surelerini üçer sefer oku. Bunlar, her türlü fenalık ve sana gelebilecek zararlara karşı, sana yeter. Hadis 1458 Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kim, her sabah ve akşam, üç defa, Bismillahillezi, la yedurru, ma asmihi şey'ün fil ardi, la fis sema'i ve hüve semiul alim birlikteyken yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla odur öylesine işiten ve öylesine bilen derse ona hiçbir şey zarar veremez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 oturarak ve yanları üzerinde uyumaktayken, hep Allah'ı hatırlayıp anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde, inceden inceye çok derin düşünürler. Ey Rabbimiz! Sen bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın bizi cehennem azabından koru. 3 Ali İmran 190 191. Hadis 1459. Huzeyfe ve Ebu Zer'den. Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya ve emut. Allah'ım, senin ismini anarak dirilir, uyanırım ve ölürüm, uyurum. Hadis 1460. Ali'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ve Fatıma'ya şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğiniz zaman 33 defa Allahu ekber. 33 defa Subhanallah. 33 defa Elhamdülillah diyiniz. Diğer bir rivayette 34 defa Subhanallah deyiniz buyurulmuştur. Başka bir rivayette de 34 defa Allahu ekber deyiniz buyurulmuştur. Hadis 1461 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Biriniz, yatağına girdiği zaman, elbiselerinin bir ucuyla yatağını silkelesin. Çünkü, yatağından ayrılışından sonra, Oraya hangi zararlı hayvanın girdiğini bilemez. Sonra da şöyle desin: Bismi Karambi, Vazatujenbi ve bike erfauhu in emsekte nefsi farhamna ve in erselteha fahfazna bima tahfazu bihi ibadet esalihin. Rabbim, Senin isminle yata uzandım. Ve yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer, uykudayken canımı alacaksan, Bana merhamet et. Beni bağışla. Şayet yaşamamı istiyorsan, iyi kullarını koruduğun gibi, Beni de her türlü fenalıklardan koru. Hadis 1462 Ayşe Allah ondan razı olsun, Anamız şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatağına yatacağı zaman, nas, felak ve ihlas surelerini okuyarak, avuç içine üfler ve eliyle vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her gece yatağına girdiği zaman, avuçlarını birleştirerek, ihlas, felak, ve Nas surelerini okuyup üfler, başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak, ulaşabildiği yerlere kadar, elleriyle sıvazlar ve bu işi üç sefer yapardı. Hadis 1463 Bera İbni Azib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana şöyle buyurdu. Yatağına girdiğin zaman, namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat. Ve şu duayı oku. Allahümme eslemtü, nefsî ileyke, ve veccehtü, vecihi ileyke, ve fevvastü, emri ileyke, ve elcehtü, Zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melca e ve la melca e minke illa ileyke amentu bi kitabi enzelte ve bi nebiyike erselte. Allah'ım kendimi sana teslim ettim işlerimi sana emanet ettim sırtımı sana dayadım Azabından korkar, sevabını umarım. Senden sığınacak bir yer varsa, yine sensin. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım, de. Şayet bu kelimeleri söyler de, o gece ölürsen, İslam dini üzere ölürsün. Uyumadan önce son sözün bu olsun. Hadis 1464. enesten Allah' ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi Elhamdülillahil lezi eta ve sakkana ve kafana ve Avana fekem mimmen la kafiye lehu ve la muviye bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizi koruyup barındıran Allah'a hamdolsun. Yeteri kadar yiyecek içecek ile barınabileceği bir yer bulamayan niceleri var. Hadis 1465 Huzeyfe'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uyumak için yatağa girdiğinde sağ elini sağ yanağının altına koyarak şöyle dua ederdi. Allahümme künî azâbeke yemmeteb asu ibâdeke. Allah'ım, kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru.